Emirlere karşı sorumluluklarımız, emre uyar. Müslümanların başında Müslümanlardan olan tek bir emirin bulunması gerektiğini söyleyen şeriat, emirlerimize karşı bir takım sorumluluklarımızın olduğunu da bize haber vermiştir. Bu sorumlulukları, şeriatın bize bildirmiş olduğu şekliyle izah etmeye çalışacağız. Başarı Allah'tandır. 1- Emire itaat etmek. Emiri ismen emir olmaktan çıkarıp, Hakiki anlamda emir yapacak şey, kendisine itaat edilmesidir. Emir, kendisine itaat edildiği oranda, hakiki anlamda emirdir. Kendisine itaat edilmeyen kişinin emirliği ise, sadece isimden ibarettir. Ömer radıyallahu an diyor ki, Cemaat, cemaat olmaz emir olmadıkça. Emir, emir olmaz itaat olmadıkça. Emirlere itaatin asıl delili, şu ayet-i kerimedir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Resûl'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. Herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, onu Allah'a ve Resûl'üne döndürünüz. Bu daha hayırlıdır ve sonuç olarak daha güzeldir. Nisa Suresi 59. Ayet Rabbimiz dikkat edilirse kavline, Ey iman edenler sözüyle başlamıştır. Bu söz işitildiği takdirde bütün müminlerin dikkatlerini o yöne çevirmeleri gerekir. Sahabeden Abdullah bin Mesud'un radiyallahu an dediği gibi, Allah subhanehu ve Teala, ey iman edenler dedikten sonra gözlerin ve kulakların açılması gerekir. Çünkü Rabbimiz bu sözden sonra ya bir şeyi bize emredecek ya da bizi bir şeyden nehyedecektir. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin kısmı, Rabbimizin ey iman edenler sözünden sonra bize emretmiş olduğu şeydir. Ancak Rabbimizin bunları bize emretmesi bizi şaşırtmamalıdır. Çünkü Allah'a ve Resulüne itaat noktası Kur'an-ı Kerim'de sık sık vurgu yapılan bir noktadır. Rabbimizin bize bunu emretmesinin hikmeti ise bir sonraki noktaya biz iman edenleri hazır hale getirmektir. Sizden olan emir sahiplerine de sözüyle Rabbimiz, Bizden bizim gibi insan olan bir varlığa itaat etmemizi istiyor ki, bu çok zor olan bir durumdur. Çünkü insanoğlu, çatışmacı bir fıtrata sahiptir. Kendi gibi olan bir varlığın sözünü dinlemesi ve onun emirleriyle hareket etmesi kolay olan bir durum değildir. Lakin Allah subhanehu ve Teala emir sahiplerine itaati çok sağlam asıllara bağlamıştır. Allah subhanehu ve Teala ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Emire itaati kendilerine itaat, emire isyanıysa kendilerine isyan olarak belirlemişlerdir. Şurası kesindir ki, Rasule itaat, Allah'a itaat, Resûle isyansa Allah'a isyandır. Nitekim Allah şöyle buyuruyor. Kim Resûle itaat ederse, gerçekte Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, biz seni onların üzerine koruyucu göndermedik. Nisa Suresi 80. Ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim bana itaat etmişse, mutlaka Allah'a itaat etmiştir. Kim de bana isyan etmişse, mutlaka Allah'a isyan etmiştir. Kim emire itaat ederse, mutlaka bana itaat etmiş olur. Kim de emire isyan ederse, mutlaka bana isyan etmiş olur. Buhari, Müslim. Bilindiği üzere, İslam zulmün her türlüsüne karşıdır. Allah subhanehu ve Teala. Kutsi bir hadiste diyor ki, Ey kullarım! Ben zulmü kendi nefseme haram kıldım. Onu sizin aranızda da yasakladım. Müslim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kardeşin zalim de olsa, mazlum da olsa ona yardım et. Sahabe diyor ki, mazluma yardım ederiz. Peki zalime nasıl yardım edeceğiz? Bunun üzerine Resulullah şöyle buyuruyor. Onu zulümden alıkoyarsın. Bu da ona yardımdır. Buhari, Enes'ten radiyallahu anh. Şeriat, şiddetle karşı çıktığı zulüm meselesinde bile emire ayrıcalık tanımış, zalim dahi olsa ona itaat edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Sırtına da vursa, malını da alsa işit ve itaat et. Müslim, kim emirenden hoşuna gitmeyen bir şey görürse sabretsin. Kim emire itaat etmekten bir karış çıkarsa ve bu hal üzere ölürse, onun ölümü cahiliye ölümüdür. Müslim. Şeriat, emire itaatle ortaya çıkan maslahatı, zulüm sonucu ortaya çıkacak mevsedetin önüne geçirmiştir. Şeriat, daima işlerin ehliyet sahibi olan kişilere verilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Şüphesiz Allah, size emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Nisa Suresi 58. Ayet Emanet kaybedilince, kıyameti bekleyin. Emanet nasıl kaybolur diye sordular. İşler ehil olmayanlara teslim edilince buyurdu. Buhari, Ebu Hureyre'den radiyallahu anh. Şeriat emire itaat konusunu, bu meselenin de önüne geçirip, emir sıradan biri dahi olsa, zihnimizde şekillenen liyakatlere sahip olmasa da, ona itaat etmemiz gerektiğini söylemiştir. İşitin ve itaat edin. Hatta üstünüze, başı kuru üzüm tanesi gibi olan siyah, habeşli bir köle bile tayin edilmiş olsa, aranızda Allah'ın kitabını tatbik ettikçe, itaatten ayrılmayın. Buhari, Enes'ten radiyallahu anh. Şeriat, hemen hemen her farzla beraber, hafifletmek adına ruhsatı da zikretmiştir. Mesela, namaz farzlardan bir tanesidir. Ancak sefer gibi zorluk zamanlarında, şeriatın vermiş olduğu ruhsattan istifade ederek namazı kısaltabiliyoruz. Ancak emire itaat meselesinde herhangi bir ruhsat söz konusu değildir. Aksine şeriat, her durumda ve koşulda emire itaat etmemiz gerektiğini söylemiştir. Ubâde bin Samit radiyallahu diyor ki, Rasulullah'a zor durumlarda olsun, kolay durumlarda olsun, hoş şartlarda olsun, nahoş şartlarda olsun, aleyhimize kayırmaların yapılıp, hakkımızın çiğnendiği hallerde olsun itaat etmek, idareyi elinde tutanlara karşı iktidar kavgası yapmamak, nerede olursak olalım hakkı söylemek, Allah'ın emirlerini yerine getirmede kınayanların kınamalarından korkmamak üzere biat ettim. Buhari Müslim Emire itaat mutlak mıdır? İslam emirlere itaat meselesini öyle asıllara bağlamıştır ki, akıllara bu gibi soruların gelmesi kaçınılmazdır. Emirlere itaat, Allah'a ve Resulüne itaat gibi mutlak olan bir itaat değildir. Dikkat edilirse Allah subhanehu ve Teala emir sahiplerine itaati emrettiği ayette bu noktaya işaret etmektedir. Rabbimiz dedi ki: "Allah'a itaat edin, Resule itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de." Allah ve Resulü için kullanılan "itaat edin" ibaresi emir sahipleri için zikredilmemiştir. Bu da onlara yapılacak itaatin mukayyet bir itaat olduğuna işaret etmektedir. Şimdi bu kayıtlar nelerdir? Bunları zikretmeye çalışalım. 1. Emirlerin emretmiş oldukları şeyin muhteviyatı masiyetse burada emirlere itaat söz konusu değildir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yaratıcıya isyan konusunda yaratılmışa itaat yoktur. İmam Ahmed. Masiyetle emredilmediği sürece Müslümanın hoşuna giden ya da gitmeyen her konuda dinlemesi ve itaat etmesi gerekir. Ancak masiyetle emredilirse dinlemek ve itaat etmek yoktur. Muttefekûn aleyh. Ancak burada şöyle bir tafsilata gidilmesinde fayda vardır. Allah'ın razı olmadığı masiyetler iki türlüdür. Birincisi, küfür ve şirktir. Emir küfrü emrediyor, insanları küfre davet ediyorsa bu emire itaat edilmeyeceği gibi, Müslümanların bu emiri azletmeleri üzerlerine vaciptir. Çünkü bu emir bu şekilde hareket etmek suretiyle, ayette işaret edilen sizden olan vasfını yitirmiş ve mürtetlerden olmuştur. Kafir olan kimselerin Müslümanların üzerinde yönetici olmaları mümkün değildir. Nitekim Allah Subhanahu ve Teala, ayette şöyle buyuruyor. Allah, kafirlere, müminlerin aleyhine yol vermez. Nisa suresi 141. ayet İkincisi, küfür veya şirk seviyesine ulaşmayan haramlardır. Emirin içki içilmesini, zina yapılmasını, haksız yere insanları katletmeyi emretmesi gibi durumlarda, emire itaat edilmesi söz konusu değildir. Çünkü yaratıcıya isyan konusunda, yaratılmışa itaat yoktur. Bunu birincisinden ayıran nokta ise, bu tür masiyetleri bize emreden kişinin imameti düşmez. Ancak bu emirden daha salih bir kimse var. Ve bu emrin azli, fitneye sebebiyet vermeyecekse, onun azledilip, yerine salih olanın getirilmesi daha eftaldir. Eğer böyle bir durumda fitne kapıları açılacaksa, bu durumda sabretmek ve masiyet olmayan konularda bu emire itaat etmek, Müslümanın üzerine gereklidir. Sırtına da vursa, malını da alsa işit ve itaat et. Müslim. İtaatin ortadan kalkıp kişinin imamlığının son bulmasıysa, küfür halinde söz konusudur. Yukarıda zikri geçen Ubade İbni Samit'in radiyallahu an rivayetinin sonunda şöyle geçmektedir. Ancak açık bir küfür görmeniz ve buna dair elinizde Allah'tan bir delil bulunması hali müstesna. Muttafekun aleyh. 2. Emirin emretmiş olduğu şeyin güç sınırları içerisinde olması gerekir. İbni Ömer radiyallahu an şöyle diyor. Resûlullah'a dinlemek ve itaat etmek üzere biat ettiğimiz zaman bize, gücünüz yettiği kadar derdi. Buhari Kişinin gücünün yettiği şeylerde itaat etmesi, Allah'ın subhanehu ve Teala Allah, hiç kimseye gücünün yetmediği bir şeyi yüklemez. Ve o halde gücünüz yettiğince, Allah'tan korkun genel hükmünün kapsamına girmektedir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, Size neyi emredersem, Ondan gücünüzün yettiği kadarını yapınız. Muttefekûn aleyh. Güç yetirmek, kişiden kişiye göre değişebilen bir durumdur. Kimisine zor gelen bir durum, başkasına kolay gelebilmekte ya da aksi cereyan edebilmektedir. Güç yetirme konusunda doğru sözlülerle, yalancıları birbirinden ayırabilecek ölçü, tebuk günüdür. Allahu Alem, mesele, misal verildiği takdirde, daha net anlaşılmış olacaktır. Medine'de bir grup insan, bazı durumlarda güçlerinin yetmediğine öne sürerek, bir takım işlerden imtina edince, Allah subhanehu ve Teala onları nifakla damgalıyor. Bunun en bariz örneklerinden birisi, şüphesiz Tebuk günüdür. Ki bugün, Allah'ın subhanehu ve Teala'da da, ikrarıyla zorlu bir gündü. Bu savaş için yola çöken ordu, Allah tarafından zorluk ordusu anlamına gelen, Cevşul Usra ismiyle isimlendirilmişti. Zorluk bu kadar bariz olmasına rağmen bir takım insanların ''Gücüm yetmiyor'' iddiaları onları nifakla damgalanmaktan kurtaramamıştı. Bu durum ''Gücüm yetmiyor'' iddiasını dillendirecek olan insanları bu iddiayı dillendirmeden önce kendi kendilerini muhasebe etmeye sevk etmeli ve sahada mücadele ederken bu iş Tebuk gönüyle kıyaslandığında gerçekten zor bir iş midir şeklinde düşündürmelidir. Şüphesiz ki Allah göğüslerde olanı en iyi bilendir. Bir düşünelim, öyle zor bir zamanda gücüm yetmiyor diyenler nifakla damgalandılar ve münafık olarak isimlendirildiler. Peki bugün her fırsatta gücüm yetmiyor iddiasını öne süren biz Müslümanların hali nice olur? O zamanın zorluklarıyla kıyaslanamazken bugün bazı meselelerde bu iddiayı öne sürmek, Gerçekten tehlikeli ve sakınılması gereken bir iştir. Dualarımızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 26. sayısında yayınlanmıştır.